Aziz Sıddık kardeşlerim, Nuru u Muhammediye ve sahabeye bakan dört sayfe çok güzeldir. Ahirinde Risale-i Nura ve dolayısıyla bize bakan kısımlar, Hasan Feyzi'nin hüsnü pek fazla gitmiş. Gerçi o ahiri kasidesinde Risale-i Nûr'un hakikatini ve şahsı ı manevisini etmiş. Yine tadile muhtaç gördüm, bazı kelimeleri ilave ve birkaçını tebdil ettiğim halde, Yine ondan benim hisseme düşen bin derece haddimden ziyadedir diye titredim. Fakat madem şakirtleri Şevke ve gayrete getiriyor, size havale ediyorum. Siz hem bu zamandaki ve hamlıları, hem mesleğimizin muktezası olan mahviyet ve ihlas ve terke enaniyet noktalarını nazar alınız, münasip gördüğünüz kelimeleri tadil ediniz. Bu fütür zamanında ehemmiyetli bir kamçıyı teşviktir, arkadaşlara gönderebilirsiniz. Hem o kıymetli kardeşimiz merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh varisi ve halefi yerinde Risale-i Nur'a fevkalade irtibat ve sadakatle bağlıdır. Benim tadilimden gücenmesin. Gayet samimi bir kanaatla ve kuvvetli bir itimad ile ve derin bir ilimle ve parlak bir iman ile Risale-i Nur'un mahiyetini iki defadır tarif eden Risale-i Nur'un has şakiplerinden ve ehemmiyetli eski muallimlerden Hasan Feyzi'nin sikke-i gaybiden aldığı bir ilham ile Risale-i Nur hakkında ve o nurun menbaı ve esası olan Nur-u Aleyhisselatu Vesselam ve Hakikati Kur'an ve Sırrı İman iman tarifinde bu kasideyi yazmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Yüridûne Allahi nurallâhi bi'efvâhihim Vallahu mutimmu nuruhu ve Ahmet yaratılmış o büyük nuru ehad'den her zerrede nurdur o ezelden hem ebedden bir nur ki odur hem yüce hem layetenahi ol fahr-ı cihan Hazreti Mahbub-u parlattı cihanı bu güzel nur Muhammed Aleyhissalatu vesselam halk olmasa olmaz idi bir zerre ve bir fert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 Yetmezdi gücü bakma her çeşmi alilin. Görseydi Rasulun o güzel nurunu nemrut, Yakmazdı o dem, narını ol kâfir matrut. Bir sivrisinek öldürüyor o şah-ı cihanı, Atmıştı halil ateşe çünkü o cani. Bir perde açıp söyledi hak gizli kelamdan, Ol ateşe bahseyledi hemberdü selamdan.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 Hem ah neden terk edilip ravza Cennet bir darı karar oldu neden alem imihnet Nur şehri olan Tur'da o dem Hazreti Musa esrar-ı kelam hep çözülüp buldu tecelli Bir parça Zebur'dan okusa Hazreti Davud başlardı hemen sanki büyük mahşer-i mev'ut Bilmem ki neden yel ve sular hep onu dinler Bilmem ki neden hep işiten ah diye inler. Mahluku bütün kendine rahmetti Süleyman. Neredendi bu kuvvet ona kimdendi bu ferman? Yellerle uçan şanlı büyük taht-ı mukaddes esrarı ezelden o da duymuş yine bir ses. Ol hangi acıb sır ki çıkar göklere İsa kimdir çekilen çarmıha kimdir yine yuğda?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 isterdi ki yapsın nice bin türlü zâlim. İsterdi ki o beyt yıkılıp şöhreti sönsün, halk Kâbe'yi terk ederek kiliseye dönsün. İsterdi ki çeksin doğacak nûra bir set, hem doğmadan ölsün diye mahbubu müebbet. Günlerce gidip Kâbe'ye hem yaklaşan ordu, birdenbire bir tehlike sezmiş gibi durdu. Süratle gelip bir sürü kuş semt-i Bahir'den taş harbine başlar pek acip hepsi birden. İndikçe havadan omuamma gibi taşlar cansız yıkılıp yerlere yatmış nice başlar. Şahi ile beraber kocaman orduyu mevla olsun diye mahbuba nişan eyledi mevta. Hem kavmi Kureyş söndürelim derken onuru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 feyz almak için doğmuş olan şanlı güneşten. Ol Kevseri Ahmet'den içip her biri tas tas, olmuştu o gün sanki mücella birer elmaz. Ol başlara taç, derde ilaç, mürşidi i âlem, eylerdi nazar bunlara nuriyle de madem. Bunlardı o adayı boğan bir alay arslan, hak uğruna, nur uğruna olmuş çoğu kurban.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 hem buldu beka hem de bütün gördü adalet. Ecdad-ı izamın o büyük ruhları küskün zira ne küfürler okunur onlara her gün. Yağmıştı o gün ah ne kederler ne elemler aciz onu hep yazma, eller ve kalemler. Binlerce yetimin yıkılan kalbini sen yap affet yeter artık o habibi başkana ya rab. Derken yeter artık Bizi affet güzel Allah. Sarsıldı cihan, öldü de bir gümgümen aga. Buz parçası halinde bulut bir yere düşmüş, erkek ve kadın hepsi de ol semte üşüşmüş. Derhal açılıp gökyüzü hem parladı ol nurdan gelen risalenin nur. Hallak-ı Rahim eyledi mahlukunu mesrur. Zulmet dağılıp başladı bir yepyeni gündüz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 Ar zeyleyelim ol yüce Allah'a şükürler kalkar bu kahru u cehl dalal şirk-ü küfürler ol nur-u saldı ziya kalbe safahem. gösterdi beka göçtü fena buldu vefahem. çıkmıştı şakî geldi nakî gördü adâbet eylerdi nefi oldu hafi nur-u hidayet fışkırdı risâley-i nur ufuktan o nur-u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 Sensin yine hazır yine sensin bize nazır ey nuru rahim ey ebedi bir cilve-i kudret-i bir neş'e duyurdun imanla sırrı ezelden bir müjde getirdin bize ol namlı güzelden Mademki içirdin bize ol abı hayattan bir zerre kadar kalmadı havf şimdi memattan hasret yaşadık nuruna yıllarca bütün biz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 Yüzlerce senet, hem nice yüzlerce işaret. Eyler bu mukaddes koca davaya şehadet. En başta gelen şahide Adl Hazreti Kur'an, göstermiş ayanen 33 yerde o büruhan. Ya mudrikenin kalbine gömmüş esadullah. Çok sır ki bilenler oluyor hep sana aga. Kün kadiri vakti demiş ol pîr-i muazzam.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 Ey nuru ezelden gelen nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ey sırrı imandan gelen nuru müebbet, binlerce yetimin duyulan ahını bir kez sarsar o büyük arşı da vallah bu çıkan ses, vallah cemilsin yeter artık bu ceralin, göster bize ey nuru Muhammed bir kere cemalin.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 Hepimiz ümmeti olduk. Ağlatma yeter et bizi handan yine ey nuru rabbani. Ol ravza-i pak-i Ahmedi Aleyhissalatu vesselam göster bize bir dem. Artık olalım hep ona kurban yine ey nuru semedani. İslam'a zafer ver, bizi kurtar, bizi güldür. Adamımızı et hak ile yeksan yine ey nuru furkani. Her beldeyi İslam ile olsun bu yeşil yurt, ta haşre kadar cenneti canan yine Ey Nur İmanı, ol fahr cihan Ali Ağa hakkı için yaraıp, hıfzet bizi afatu beladan, ya Nurel Envar, bir hakkı ismiken Nur, Aciz bir icare talebeniz, Hasan Feizi, Rahmetullahi Aleyh.